Bazı kimseler zincirlere vurulmuş halde zebaniler tarafından cehennemde görevli melekler ki onlara zebaniler diyoruz. Zebaniler tarafından cehenneme sevk edilecekler. Kur'an vesikallezine kafarû ilâ cehenneme zümrâ diye söylüyor. O küfredenler ayrı ayrı zümreler halinde cehenneme sürüldüler. Başka bir ayeti celilede İdil ağlâlû fi a'nâkihim ves Boyunlarında laleler zincirler bulunduğu halde işte işte bulunduğu o zaman yani zincirler ve laleler bulunduğu zaman öncelikle her şeyden önce sıcak suyun içinde sürüklenecekler sonra ateşte yakılacaklar evet gruplar halinde cehenneme sevk edilenler var ferdan fer ikişer ikişer sevk edilenler var Kur'an söylüyor o gün o gün günahkarların şeytanlarıyla birlikte buzağları vurulmuş halde Bu bukağlar vurulmuş halde cehenneme sürüklendiklerini görürsün gömlekleri katrandandır yüzlerini de ateş bürüyecektir Allah mühavaza buyursun sizi ve bizi sizi ve bizi dedim ya ikişer ikişer sonra birer birer cehenneme sevk edilecekler olacak Ya'rafu'l bi simahum wal diyeceksin ki hocam kıyamete nazul tanıyacak melekler melekler Allah Resulü nasıl müminleri abdest uzunlarından tanıyacak, bu benim ümmetimdendir, bırakın havza gelsin, kevsele gelsin diyecekse, melekler de zalimleri tanıyacaklar. Kur'an söylüyor, Rahman suresinin 41. ayetinde, günahkarlar simalarıyla tanınacak, tanınacak da perçemlerinden ve ayaklarından tutulup cehenneme götürülecek, sevk edilecekler iri gövdeli ve çok korkutucu suratları olan melekler boyunlarından ve ayaklarından yakalayıp cehenneme atacaklar. Kur'an söylüyor Allah buyuruyor Azze ve Celle Tutun onu, tutun da ellerini boynuna bağlayın, sonra onu alevli ateşe atın, bundan sonra da onu 70arsın uzunluğunda bir zincirin içinde oraya sokun, sarkıdın cehenneme. Hakka suresi konuşuyor, 30-32. ayette Fatma Baç, Ahmet kardeş, tahammülün var mı bu ateşe? Tahammül ediyorsan günahta işle bakalım. Evet, bir rivayette diyor ki, cehennem halkalarından, şu halkalar var ya zincir, o halkalardan bir halka dünyaya getirilecek olsaydı, onun sıcaklığı dünyayı baştan başa kül yapar, yok ederdi. Halka bunu yapıyor, ufak bir zincir halkası, ya cehennemi düşünün. Cehennemin meleklerinde zerre kadar merhamet ve şefkat yoktur. Asık suratlıdırlar. Yaratıldıkları günden beri yeri görmüş değillerdir. Yüzleri hiç gülmez. Allah onları anlatırken iri gövdeli, sert tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmez. Ne emredilirse onu yaparlar. Ellerinde demir tokmaklar var. Cehennemliler cehenneme atıldıktan sonra adeta cehennemden çıkacakmış gibi onları yukarı kaldırır ve bu tokmak ile vururlar ki cehennemliler soluğu cehennemin dibinde bulurlar. Diyeceksin ki hocam çok zor bu, bu ifadeler. Çok ağır ifadeler. Hoca söylemiyor. Bunları Kur'an söylüyor. Senin kitabın. Hiç okumadın kitabın. Bu ayetlerini göremedin kitapların kitabını söylüyor. Açsana Kur'an'ı. Bak Kur'an anlatıyor sana cehennemi. Hoca söylemezse ne olur ki? Ben gizlesem bu ayetleri ne olur? Ellerimi koysam bu ayetlerin üzerine. Hiç anlatmasam size. bu ayetler olmayacak mı yani? Anlatıyorum ki vazgeçesin günahlardan. Anlatıyorum ki namaza başlayasın. Sen gevşek Müslüman, bayramdan bayrama alnı secdeye değil Müslüman, içinde tekbirin sonu yoksa, ne hayır kalır sende söyler misin? Alnında eğer secdenin izi yoksa, alnın eğer kırışmamışsa secdeden, Cihan Sultanı nasıl utanıyacak seni? Kur'an söylüyor. Başlarının üzerine de kaynar, su dökülecek onların. Bununla karınlarının içinde ne varsa hepsi ve derileri eritilecektir. Dikkat et. Derileri eriyecek. Karınlarında ne varsa hepsi dökülecek. Onlar için demirden kamçılar var. Ve lehum mekâmi'u min hadid. Zayıf. Cılız kamçılar değil demirden kamçılar var diyor Kur'an Haç suresinin 19. ayetinde. Allah. Kur'an konuşmaya devam buyuruyor. Secde Suresi'nin 20. ayeti. Wa emmellezine feseku fi kadhdzib. Fasık diyor. Kur'an literatüründe fasık günah işleyen Müslüman demektir. Kafir demek değil. Wa emmellezine feseku femawaahumun naru kullama aradu en yakhrucu minha u'idu fiha. Ve qila lehum zuqu azabannar alladzi kuntum bihi tekdzibun. Fasık olanların barınaca yer ise ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isterlerse içerisine döndürülürler ve onlara denecek ki yalanladığınız o ateşin azabını tadın bakalım. Diyeceksin ki hocam Müslüman ateşi azabı inkar eder mi? Buradaki inkarı eğer fasıkı Müslüman olarak alırsanız azabın gelmeyeceğini zannetmek diye ele alabiliriz. Ama fasıktan maksat, inkarcı ise şayet, ahireti azabı, ahiret azabını inkar mahiyetinde alabiliriz. Kur'an söylüyor yine, ne zaman oradan, çektiği azaptan ve ısraptan dolayı çıkmak isterlerse, yine içerisine iade olunacaklar ve kendilerine şöyle denecek, ''Tadın bu yangın azabı, tadın bu yangın azabı denecek.'' İşte cehennemliliklerin hali. Cehennem ürkütüyorsa seni, kaçın oradan, namazla kaçın, örtünle kaçın, hizmet ederek kaçın, Allah'a sığınarak kaçın. Komşuna, dostuna, arkadaşına zulm etmeyerek, haram yemeyerek, insanlara iyilik ederek, Allah'ı çok bilerek, rüşvetten, faizden kaçınarak, zulümden kaçınarak oraya sığın. Bil ki cennet veya cehennemden biri mutlaka senin yerine olacak... ...ya cennet veya cehennem. Kur'an... Kur'an... ...cehennemlik olanların elbiselerini anlatıyor... Neler giyineceklerini, onlara nelerin giydirileceğini söylüyor. Elbiselerinin cehennemde kızar, kızdırılmış bakır olduğunu söylüyor Kur'an. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِنْ نَارِ İşte o küfredenler yok mu? Allah'ı inkar edenler yok mu? Onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Devam buyuruyor. سرابiluhum min kitran, سرابiluhum min katran, وتegşe vucuhehumun nâr, gömlekleri katrandandır, yüzlerine de ateş büriyecektir. Ve yemeklerinden bahsediyor Kur'an. Cehennem halkına yemek yedirilecektir. Onların yemeği zakkum ve darı dikeni denilen bir diken türüdür. Duhan suresinin 43. ayeti anlatıyor. Şüphesiz o zakkum ağacı, o acı ağaç, günaha düşmüş olanın yemeğidir. Günaha günaha düşkün olan yemeğidir. O sıcak suyun kaynatıldığı gibi, kaynadığı gibi, karınlar içinde kaynayacak erimiş madenler gibidir. Hiç madenin, hiç bakırın eridiğini gördünüz mü? Çeliğin eritildiğini gördünüz mü? Demirin eritildiğini gördünüz mü? Eritilmiş olan o bakırın içine bir insan düşerse ne olur? Kur'an diyor ki onların karınlarında erimiş madenler meydana gelecek. Madenler gibi olacak. Zakkum ağacı, yedikleri o zakkum ağacı onların midelerinde bakır eriği haline gelecek. Yüzün yetiyor mu bu cehenneme? Sabrun var mı bu cehenneme, takatın var mı? Takatın varsa selleks. Sultanlar sultanım söylüyordu. Tirmizi'ye rivayet ediyor Hazreti Abbas'tan. Zakkum'dan bir damla, Zakkum'dan bir damla, Dünyaya damlasa, Dünyanın bütün yemeklerini bozardı. Gelin de, Bir damla bu dünyaya damlayacak olursa, Bütün yemeklerin tadı bozulur, zehirlenir. Zehirler, bozulur yemekler. Bir damlası böyle, bir damlası böyle olan şey insanların yiyeceği olsa ne olur? Evet yemekleri zakum olan insanların halini düşünün. Demek cennet ve cehennem bu dünyada değil, cennet ve cehennem öteki dünyada. Allah'ı bilmeyen, peygamberi bilmeyen, günahlar içinde kıvranan, milletin parasını yiyen, zulüm eden, zalim olan dünyada cennet yaşıyorsun öyle mi? Bir de ahirete sana hazırlanan şeyi bir bilsen, bir anlayabilsen. O haram parayı yiyeceğine, zulmedeceğine, Allah'ın haram kıldığı şeyi yapacağına Deve dikeni yersin bu dünyada, deve dikeni, deve dikeni yemeği kabul edersin, kaktüsler yersin. Ağzın paramparça olsa dahi dikenler yemeği bu dünyada kabul edersin, cehennemdeki zakkumu yemek için. Söylüyorum tercih senindir, dileyen cennet, dileyen cehennem. Allah size zulmetmez, siz kendinize zulmedersin. All right.